Yatırım için alınan arsaya zekat düşer mi? Düşer. Arsanın zekatı olur mu? Olur. Şimdi siz bir daire alıyorsunuz. Onun zekatı olur mu? Olur. Efendim otomobil yani alıp satmak için iki tane satmak üzere aldığınız iki tane otomobil var. Onun zekatı olur mu? Olur. Hı hı. Yani o arsa ticaret malı hükmündedir. Şimdi şuradan bir esnafa gidin. Değil mi? Yani bir mağaza edin adam diyelim ki elbise satıyor, takım elbise satıyor. 100 tane takım elbisesi var. Yani 100 liradan 100 bin lira. Bunun zekatı olur mu? Evet, olur. olur. olur. Niye? Ticaret malıdır, Hı -hı. paradır o. Ee, Siz de o arsayı 100 liraya alıyorsunuz, işte bir müddet sonra 150 liraysin diye bekliyorsunuz, sonra satıyorsunuz. O da ticaret işte. Hı -hı. Onun için onun değerini hesap edip zekat vermek gerekir. Ama evet. ben Aldım arsayı, e, imkanım olunca üzerine bir ev yapacağım. Veya arsayı aldım, üzerine diyelim ki işte tarım yapıyorsunuz. Domates ektiniz, biber ektiniz vesaire Yani ürün yetiştirmek üzere almışsanız o takdirde onun zekatı olmaz. E, yaptığınız ürünün zekatı olur. Evet, peki hocam arabada yani bir kişi aldı, bunu kullanmak için aldı. Sonra için müşterisi aldı. çıktı, al, e, sattı. Hayır bir şey, bak... Hı. Ee, havayici asliyedendir. Eskiden işte milletin eşeği vardı, atı vardı. Hı hı. Eşeğe ata zekat gerekmiyor. E şehirde biz eşek at besleyecek değiliz. otomobil alıyoruz. Hı hı. Niye? Binmek için. O asli ihtiyaçlardandır. Hı hı. E ona zekat gerekmez. Yani müşterisi çıktı sattın ama bir başkasını alacaksın. Yani onda hı hı. ticari amacı yok ama şöyle olursa yani bir otomobili satmak üzere alırsın ama bu arada da binersin. Hı hı. Yani üzerine böyle yapan çok şimdi. Alıyor bir otomobili. Efendim biraz bakım yaptırıyor. Üzerine satılık yapıyor, yazıyor. O ee, sırada biniyor. Yani e, satınca da, da biniyor. Bu binek, binmek üzere alınmış bir otomobil değildir. Hmm. Satmak üzere alınmış ama satılınca da, da biniyor. Dolayısıyla onun da zekatı gerekir tabii.